Zeki Ayakkabıcı Bu, eşiyle küçük bir köyde yaşayan, yoksul bir ayakkabıcının hikayesi. Köyde hiç iş gelmiyordu ve bir süre sonra yiyecek alacak para bulamadı. Günün birinde bir karar verdi ve eşine şöyle dedi. Artık burada kalmamalıyım. Burada hiç iş gelmiyor. Şansımı büyük şehirde deneyeceğim. Orada düzgün bir iş bulma şansım var. Ayakkabıcı büyük şehre ulaştı. Sokaklarda dolaşıp bağırmaya başladı. Yeni ayakkabı yaptırın. Yeni ayakkabı yaptırın ya da eski ayakkabılarınızı yepyeni yapayım. Parlak ayakkabılarınız olsun. Yeni ayakkabılar. Yeni ayakkabı yaptırın. Ayakkabıcı ilk gün hiç iş alamadı. Ertesi gün, büyük şehrin sokaklarında dolaşmaya ve bağırmaya başladı. Yeni ayakkabılar, yeni ayakkabılar yaptırın. Bir kadın ona seslendi. Ayakkabıcı, lütfen şu ayakkabıları onar. Tabii hanımefendi. Ayakkabıcı evin önünde oturdu ve ayakkabıları dikti. Buyurun hanımefendi, ayakkabılarınız hazır. Borcum ne? Bir bakır para. Buyurun Parayı aldı ve oradan ayrıldı Sonraki sokağa girer girmez başka bir kadın seslendi ve o da ayakkabılarını onarmasını rica etti İşte ayakkabılarım bunlar Lütfen bunları onarın Ayakkabıcı ayakkabıları onardı, parayı aldı ve gitti Bugün epeyce para kazandım Böyle çalışmaya devam edersem çok kısa sürede bir eşek alacak param olur. Çok çalıştı ve birkaç gün geçtiğinde artık dört altın parası vardı. İki altınla bir eşek satın aldı ve evine dönmeye karar verdi. Ertesi gün eşyasını topladı ve evine doğru yola çıktı. Yolda bir ormandan geçerken bir hırsız çetesiyle karşılaştı. Beni koru. Bu hırsızlar tüm paramı alacak ve yine yoksul olacağım. Ne yapacağım ben? Yardım et Tanrım. Ayakkabıcı çok zekiydi. Korkmadı ve bir plan kurguladı. Altın paralardan birini eşeğin boynuna taktı ve yürüdü. Hırsızlar ayakkabıcıyı yakaladı. Tüm paranı ver çabuk. Hadi hemen. Bakın ben yoksul bir ayakkabıcıyım. Bu eşek dışında bir şeyim yok. Lütfen bırakın gideyim. Bunu duyar duymaz eşek anırdı ve altın para boynundan yere düştü. Gerçekten mi? O halde bu altın parayı nereden buldun? Bize nasıl yalan söylersin? Durun, durun! Size söyleyeceğim tamam. Bu eşek altın üretiyor. Tüm paramı onun sayesinde kazanıyorum. Tamam... Bize bu eşeği sat. Gitmene izin vereceğiz. Hayır, olmaz. Onu satarsam elimde hiçbir şey kalmaz. Eşek için sana tam elli altın vereceğiz. Tamam ama dikkat edin. Eşek sırayla her gün birinizde kalsın. Yoksa sonunda para yüzünden kavga edersiniz. Ayakkabıcı eşeği sattı ve evine döndü. Altınlar onu çok mutlu etmişti. Bu parayla bir tavuk çiftliği satın aldı. Bu arada hırsızlar da gizlendikleri yere eşekle birlikte ulaşmıştı. Çetenin lideri hırsızlara şöyle dedi. Bu çetenin lideri olduğum için eşek ilk olarak benim yanımda kalacak. Hırsızlar liderlerine karşı çıkmadı ve o gece liderleri ahırda eşekle birlikte uyudu. Uyanır uyanmaz parayı almak istiyordu. Ertesi sabah uyandığında ahırda bir şey olmadığını gördü. Ahırın her yanını aradı ama bulamadı. Ayakkabıcının onları kandırdığını anladı. O sırada ahıra başka bir hırsız geldi. Efendim parayı almışsınız söyleyin eşek kaç altın verdi bugün. Bu gece eşek seninle kalınca bunun cevabını öğreneceksin. Liderleri kimseye bir şey söylemedi. Çünkü yanılmadığından emin olmak istiyordu. Hırsızlar bir bir eşeği yanına aldı ama hiçbir altın bulamadı. Tüm hırsızlar kandırıldığını anladı. Liderleri onları toplantıya çağırdı. O ayakkabıcı bizi kandırdı. Ona bir ders vereceğiz. Bize bu sıradan eşeği tam elli altına sattı. Paramızı ondan geri alacağız ve bizi kandırdığı için de onu cezalandıracağız. Evet, gidelim. Ayakkabıcının evine yola çıktılar. Çiftliğinde çalışıyordu. Hırsızların geldiğini gördü. Aceleyle evine girdi ve eşine şöyle dedi. Beni iyi dinle. Hırsızlar buraya gelip beni sorunca onlara çiftlikte çalıştığımı söyle ve... Beni çağırması için köpeğimiz Milo'yu gönder. Bunu söyledikten sonra evin arkasına gizlendi. Bir süre sonra hırsızlar evine geldi. O ayakkabıcı nerede? Çağır onu. Onunla konuşmak istiyoruz. Çiftliğe gitti. Köpeği göndereyim onu çağırsın. Milo! Git sahibini çağır. Ona onu görmek isteyen kişiler olduğunu söyle. Bu da ne böyle? Milo gerçekten kocanı buraya çağıracak mı? Tabii. O her şeyi anlar. Kocam çiftlikteyken onunla konuşmam gerekirse, Milo'yu ona gönderiyorum ve Milo ona mesajımı iletiyor. Hırsızlar ayakkabıcının eşiyle konuşurken ayakkabıcı geldi. Aa, siz miydiniz? Milo benimle konuşmak istediğinizi söyledi. Eşek bize hiçbir şey vermedi. Bizi kandırdın. Bize yalan söyledin. Bakın, bir hata yaptığınız kesin. Sahip olduğum her şeyi o eşek sayesinde elde ettim. Tamam, sana inanıyoruz. Ama bize bu köpeği de satman gerekecek. Hayır, asla olmaz. Onu satamam. Köpek için sana kırk altın vereceğiz. Biraz karşı çıktıktan sonra ayak ayakkabıcı köpeği satmaya razı oldu. Hırsızlar Milo'yu aldı ve gitti. Mağaraya ulaştıklarında liderleri köpeğin ilk olarak onunla kalacağını duyurdu. Hırsızlar tamam dedi ve gittiler. Hırsız kızı Camilla'yı çağırdı. Bak Camilla, ben işe gidiyorum. Beni sormaya gelen olursa beni çağırması için Milo'yu gönder. Nasıl istersen baba. Bir süre sonra bir adam geldi ve liderin kızından babasını çağırmasını istedi. Lütfen bekleyin. Onu hemen çağıracağım. Milo, git sahibine onu görmeye gelen biri olduğunu söyle. Milo çeteli liderinin evinden çıktı ve liderin yanına gitmek yerine doğru ayakkabıcının evine koştu. Çete lideri akşam eve geldiğinde... Milo'nun ordu olmadığını gördü. Milo'nun eski sahibine gitmiş olabileceğini anladı. Bu yüzden de ayakkabıcının evine gitti. Bana bak, Milo sana mı geldi? Evet, işte burada. Herhalde beni özledi. Ona biraz zaman tanı. Eninde sonunda seni sahibi olarak kabullenecektir. Çete lideri Milo'yu geri götürdü ve ertesi gün onu arkadaşlarından birine verdi. Milo tek tek hırsızların hepsinin yanında kaldı. Ama her gün ayakkabıcının evine dönüyordu. Hırsızlar bir kez daha kandırıldıklarını anladı. Aralarında tartıştılar. Bu sefer beni kandıramayacak. O ayakkabıcıya iyi bir ders vereceğim. Yine ayakkabıcının evine ulaştılar. Ayakkabıcının söylediği hiçbir şeyi dinlemediler. Ona ders vermek için ayakkabıcıyı bir çuvala koydular ve onu alıp gittiler. Ayakkabıcı çuvalda sessizce beklemeye başladı. Hırsızlar yolda bir kilisenin önünden geçti. Hırsızlardan biri şöyle dedi. Patron, hava çok sıcak. İzin ver kilisede biraz dinlenelim. İşlerimizi akşam nasılsa halledebiliriz. Onu orada bırakıp kilisenin içine girdiler. Kilise bir tepenin üstündeydi. O sırada oradan bir domuz çobanı geçiyordu. Domuz çobanının sesini duyunca ayakkabıcının aklına bir fikir geldi ve bağırmaya başladı. Yapmayacağım, yapmayacağım. Bırak beni. Bırak gideyim. Domuz çobanı ayakkabıcının sesini duydu ve ona doğru yöneldi. Ayakkabıcıya şöyle dedi. Hey sen! Bekle dostum. Ne oldu? Neyi yapmayacaksın? Seni o çuvala kim koydu? Beni kralın kızıyla evlendirmek istiyorlar ama ben evlenmek istemiyorum. Neden dostum? Sen deli misin? Senin yerinde olsam prensesle hiç tereddüt etmeden evlenirim ben. Madem öyle, gel seni çuvalın içine koyayım. Git ve prensesle evlen. Gerçekten mi? Elbette. Ama önce beni çıkar. Domuz çobanı ayakkabıcıyı çuvaldan çıkardı ve içine kendi girdi. Ayakkabıcı onu bağladı... Domuzlarını aldı ve oradan uzaklaştı. Hırsızlar akşam kiliseden çıktı, çuvalı aldı ve gittiler. Dinleyin. Hadi onu çamura atalım. Bu çok iyi bir ders olur. Hırsızlar onu çamura attı ve oradan ayrıldılar. Dönüş yolunda ayakkabıcıyı gördüler ve şok oldular. Sen buraya nasıl geldin? Çamurun altında sihirli bir yer vardı. Orada sayısız altın var. Bu domuzlar o altınları koruyordu. Onların yardımıyla çamurdan çıktım. Yanıma biraz daha altın aldım. Uyumak için oraya dönüyorum şimdi. Bekle. Bizi o sihirli yere götür. Dikkat et. Sakın oradaki altınlara dokunma. E ama ben... Ne diyorsak onu yap. Tamam. Madem ısrar ediyorsun... Hırsız çetesi ayakkabıcı ile oraya ulaştı. Altını istiyorsan o zaman çuvalın içine girmelisin. Ucunu bağlamalıyız. Hırsızların hepsi çuvallara girdi. Ayakkabıcı hepsini çamura attı. Sonra da üstlerine domuzları saldı. Hey! Bizi yine kandırdı. Hey! Çıkar bizi buradan. Seni rahatsız etmeyeceğiz. Bizi burada böyle bırakma. Lütfen! Lütfen! Hırsızlar bağırmaya devam etti. Domuzlar hırsızları yaladı. Bunu gören ayakkabıcı güldü ve evine gitti. Eşiyle birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşamı oldu.